Radyo Tiyatrosu İntikam Yapım Mehmet Köseoğlu Yazan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Ahmet Atalay Kurgu Hasan Dinç Program Yönetmeni Erol Güldiken Müzik Herkese günaydın. Beni arayan var mı Meray? Hoş geldiniz Kemal Bey. E, yarım saat önce bir bayan aradı sizi. Hmm, kimmiş? Bilmiyorum. Daha önce hiç görmemiştim kendisini. Nişanlımı tanıyorsun. O değildi değil mi? Arzu Hanım tanımaz olur muyum? Hayır o değildi. Peki adını söylemedi mi? <gülüyor> Hayır. Allah Allah. Nasıl biriydi? Doğrusunu söylemek gerekirse çok güzel bir kadındı. Hmm. Sarışın, uzun boylu, alımlı. Manken gibiydi yani. Vay canına. Demek o kadar güzeldi ha. İyi de kimmiş? Neden arıyormuş beni? Hiçbir şey söylemedin mi Meral? Hayır Kemal Bey. Hmm, herhalde eskiden bekarlık günlerimizden kalma bir hanım arkadaşımız. Avucunu yalasın bu akşam nişanlanıyorum. Ne yapalım? Ben de öyle söyledim zaten. Ne söyledim? Bugün yüroya gelip gelemeyeceğinizi sordu. Ben de geleceğini hiç sanmam. Kendileri bu akşam nişanlanıyor dedim. E, bunun üzerine nişanın nerede yapıldığını sordu. E, sen ne dedin peki? Nişanın yapılacağı yeri söyledim. ...sizce söylemekle hata mı yaptım yoksa? Yok ama söylemesen de olurdu. Neyse arayan olursa bağlama... ...bir saat kalıp tekrar gideceğim. Peki efendim. Taksi! Taksi! Boş musunuz? Buyurun hanım efendim. Nereye gideceksiniz? Tarabiye Oteli'ne. Hayırlı olsun. Allah devam et. Tebrik ederim, tebrik ederim. he, ortak. Bu <gülüyor> geceden sonra bekarlığa ve daha diyorsun artık ha? <gülüyor> öyle. Hayatım boyunca bekar kalamazdım zafer <gülüyor> <gülüyor> yalnızlık bir tek Allah'a mahsustur bilirsin. <gülüyor> Orası öyle ama ben daha uzun süre evlenmeyeceğim ortak. Bekarlığın sultanlığını yaşayacağım. Aman Allahım, şu kadındaki ki ortak. Hangi kadın? Ha, bak bak bak, şu kapıdan giren hmm. sarışın uzun boylu harika bir şey. Daha önce hiç görmemiştim. Sen kim olduğunu biliyor musun? E hayır ben de senin gibi ilk, ilk kez görüyorum. Doğrusu çok güzel bir kadın. İyi de e, kadını nasıl tanımasın Kemal? Otelin bu katı herkese açık değil ki. Bu gece senin nişan törenine ait. Yani şimdi bu sarışın güzel senin davetlilerinden biri değil mi? Yahut tanımıyorum dedim ya benim davetlim değil olsa tanırdım herhalde. Ha, belki Arzunun davetlisidir. Vallahi kimin davetlisi olursa olsun bir görüşte çarpıldı bu hanıma. Onunla mutlaka tanışmalıyım. Dur dur bakarsın tersler mersler seni. Ha daha bu güne kadar beni tersleyen bir kadın araslamadım Kemal. <gülüyor> Sen beni merak etme nişanlımla ilgilen. Bak ters ters bakıyor sana. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Ne güzel bir akşam değil mi? Öyle mi? Affedersiniz kendimi takdim etmeyi unuttum. Güzelliğiniz karşısında birden büyülendim de. E, adım Zafer. Memnun oldum. Ya sizinki? Gerek yok öğrenmeseniz de olur. Neden? Çünkü ilgilendiğim siz değilsiniz de ondan. Şimdi lütfen önümden çekilir misiniz? Balkona çıkmak istiyorum. Şey evet tabii. Oh ne o milli çapkın. Meçhul güzelden yüz bulamadın galiba. Bak ya buz gibi bir kadın. Adını sordum söylemedi. <gülüyor> Aa, neden? E çünkü ilgilendiği kişi ben değilmişim. Ya kimmiş peki? Aa, ama soru soruyorsun ya nereden bileyim. Cesaret edip de ilgilendiğiniz kişi kim diye soramadım ki. Ha, güzelliğinin yanı sıra Esra Rengiz bir kadında. Kim olduğunu çok merak ettim. Ee o zaman neden gidip kendisiyle konuşmuyorsun? Şu anda balkonda. Hazır nişanlında diğer davetlilerle meşgulken git kim olduğunu sor esrarengiz güzele. <gülüyor> Baksana sana kaçamak kaçamak bakışlar atıyor balkonda. Evet. Gidip konuşabilirim tabii. Niyetim kuru yapmak değil sadece kadının kim olduğunu öğrenmek. <gülüyor> Konuş işte. Belki de ilgilendiği o kişi sensindir. Ne malum Merhaba Aa, Siz şu nişanlanan genç değil misiniz Evet adım Kemal Mutlu musunuz Gayet tabii nişanlımı seviyorum Ben de bir zamanlar kocamı sevmiştim Bir zamanlar dediniz şimdi artık sevmiyor musunuz Eğer yaşasaydı mutlaka severdim Ama şimdi sadece acı çekiyorum Üzüldüm demek öldü Hayır ölmedi öldürüldü Öldürüldü mü yani cinayet Evet Burası ne kadar yüksek böyle kaçıncı kat oluyor ee, Onuncu kat Çok yüksek ama sanki boğaz insanın ayakları altında hı hı. Oh, Hay aksi Ne oldu ne oldu ya, Rüzgardan eşarbım uçtu Aa, Bakın balkonun alt demirine takılmış kalmış Aa. Yardım edebilir misiniz ee, İyi ama nasıl alacaksınız Balkon demirine eliniz uzanacak mı? Ee, aşağı biraz sarkarsam elimin ucuyla alabilirim eşarbınızı. Ee, şimdi siz her ihtimale karşı... ...beni belimden tutun tamam mı? Ee, tabii. Tuttum. Öp, şimdi hallederim. Ay Allah elim yetişmiyor. Oh... Aşağısı da ne korkunç gözüküyor. Biraz daha sarkın. Korkmayın. Ben belinizden tutuyorum. Tamam abi. Ama... Tamam ama sıkı tutun tutun tamam mı? Ha, tuttum. Yok Allah kahretsin yine kaçırdım. biraz daha sarkın. Tamam deneyeceğim. Kemal Bey az önce kocamın cinayete kurban gidip gitmediğini sormuştun. Daha şimdi sırası değil. Önce eşarbınızı alayım. Kocamı öldürdüler biliyor musunuz? E, ey sıkı tutun. Dengen bozulursa aşağıya düşebilir. Kocamın katilleri kim biliyor musunuz Kemal Bey? Evet, sizi duyamıyorum şu anda. Sen ve arkadaşların. Evet kocamı sen ve arkadaşların öldürdü. Şimdi sen de öleceksin Kemal Bey. Ne? Delirdiniz misin? Saçmalamayın durun. Onun öcünü alacağımı ant içmiştim. Güle güle Kemal Bey. Güle güle. Hey, hey, durun yapmayın. Şakanın sırası değil itmeyin. Bak, düşeceğim durun diyorum. Aa! Senin işin bitti Kemal Bey. Şimdi sıra arkadaşlarında. Kemal neredesin? Kemal! Kemal! Ah, e, affedersiniz. Ne istiyorsunuz? E, Kemal'i arıyordum. Nişanlısı onu arıyor da... E, ...balkona girerken görmüştüm onu. Görüyorsunuz ya yok burada işte. Hı, i̇lginç. E, az önce balkona yanınızda gelirken görmüştüm onu. Gözlerini sizi aldatmış. Burada benden başka kimse yok. Allah aşkına kimsiniz siz? Nereden geldiniz? Kimin davetlisisiniz? Adınız nedir? Sorduklarınızın hiçbirine cevap vermek zorunda değilim. <gülüyor> Müsaadenizle artık gitmem gerekiyor. <gülüyor> güle güle. Ne demek bir şey görmedik? Bunca insansınız. <gülüyor> Yeni nişanlı bir genç balkondan aşağı düşüyor... ...ve sizler bunun farkına bile varmıyorsunuz ha? Ben... Ben davetlilerle ilgileniyordum o sırada. Peki, içinizden hiç kimse Kemal'in balkona çıktığını görmedi mi? Ee, ben gördüm. Kemal balkona çıktı. Ya, adınız ne? Ee, Zafer. Kemal'in en yakın arkadaşıydı. Kes şu görüntüyü. Peki, o sırada balkonda başka kimse var mıydı? Bir kadın vardı. Sarışın uzun boylu. Şahane bir kadın. Adı ne kadının? Bilmiyorum ısrarla sormama rağmen adını söylemedim. Allah Allah. Her neyse. Peki Kemal aşağıya düştüğünde... ...yanında o kadın var mıydı acaba? E vardı tabii ama ben sorduğum zaman inkar etti. Kemal Bey burada yok dedi. Peki o kadını kim davet etmişti bu nişana? Kimin davetlisiydi? İşin ilginç yanı ya... konser bey kadın kimsenin davetlisi değilmiş. Ne kadar güzel. Sarışın, uzun boylu... ...şahane bir kadın... ...yabancı bir nişara elini kollu sallayarak giriyor... ...etrafa gülücükler dağıtıyor ve... ...sonra da Kemal'i balkondan aşağıya atarak öldürüyor. Olayın henüz cinayet olup olmadığını tespit edemedik. <gülüyor> Kemal bey aşağıya kendisi de düşmüş olabilir... İntihar da etmiş olabilir. E, saçma. E, Kemal aşağıya düştüğünde kadın onun yanındaydı. E, Kemal de kendi kendine düşmeyeceğine göre... ...onu aşağıya atan mutlaka o Esra Nengiz kadındır. Ha. Peki. Kemal'in parmakları arasında bulunan... ...kırmızı bir eşarp vardı. Ona ne diyeceksiniz? Ne? Eşarp mı? Yani Kemal'in parmakları arasında bir eşarp mı var? Evet. Bakın muhtemelen o eşarp kadına aitti. Rüzgar eşarbı bir yerlere uçurdu. Kemal de o eşarbı almaya çalışırken aşağıya düştü ve öldü. Ya da Kemal eşarbı almaya çalışırken o esrarengiz kadın Kemal'i aşağıya itti ve öldürdü. Merhaba çocuklar. Merhaba. Söyleyin bakalım soyadı Şahin olan kim var içinizde? Ben varım efendim benim soyadım Şahin. Aferin sana peki adın ne? Ufuk sen annemin arkadaşı mısın? Evet buraya seni kontrol etmem için gönderdim. Niye? Oyun oynarken terleyip üşütmenden korktuğu için. Terli değilsin değil mi? Hayır efendim. Gel seninle biraz konuşalım. Tamam. Gelirken sana gofret getirdim sever misin? Çok severim. O zaman alda ye bakalım. Teşekkür ederim. Bakalım yuvada neler öğretiyorlar sana. Seni imtihan edeceğim. Hazır mısın Ufuk? Hazırım efendim. Söyle bakalım. Annenin adı ne? Aa, hani annem göndermişti senin adını bilmiyor musun? Canım bilmez olur muyum? Bakalım sen de biliyor musun o yüzden soruyorum. Biliyorum tabii. Annemin adı Şahin'e. Aferin sana. Peki babanın adı ne? Onu da biliyor musun? Biliyorum İsmet. Bir koca aferin daha sana. En çok kimi seviyorsun peki ufuk? Anne Ama o hasta. Ankara'da hastanede yatıyor biliyor musun? Öyle mi? Bilmiyordum. Hasta. Onun için yatıyor. Peki Ankara'da hangi hastanede yatıyor anneanne? Şeyde e, Gülhane Hastanesi'nde. Hmm. Alo buyurun. Alo Şahin Hanım'la mı görüşüyorum? Evet siz kimsiniz? Ben Ankara Gülhane Hastanesi'nden arıyorum. hemşiren Nilgün. Hastaneden mi? Aman Allah'ım anneme bir şey mi oldu yoksa? Durumu pek iyi değil. Bu yüzden size haber vereyim dedim. Eğer görmek isterseniz acele Tabi tabi hemen gelirim. E, durumu çok mu kötü? Allah'tan ümit kesin. Anladım. Peki e, bu gece otobüse biner gelirim. Hoşça kalın Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Allah'ım seni anneme şifa ver. Saat kaç? Ah, beşe geliyor. İsmet gelinceye kadar ben de yol hazırlamı yapayım. İki ayağım bir papuca girdi. Bavullar, bavullar neredeydi acaba? Dur hanım ağlama hemen ölmeden mezara soktun anneni. Dur hele bir durumunu öğrenelim. Daha nesin öğreneceğiz İzmir? Hemşire telefon etti diyorum. Durumu iyi değil gelebilirsiniz gelin dedi. Dur bakalım hele bir git gözlerinle durumu <gülüyor> Belki de hemşirenin söylediği kadar kötü değildir kadınca. Ben bavuzumu hazırladım. telefon açıp otobüste yerimi de ayırttım. Saat kaç şimdi? Ona geliyorum. Otobüsün kaçta kalkıyordu? On birde. On bir otobüse yer bulabildim ancak. Sabaha karşı Ankara'da olurum. Bak aklıma ne geldi. Dur, dur hastaneyi bir arayalım. Bir kere daha soralım durumunu. Belki de iyileşme belirtileri vardır. Boşuna gitmezsin. <gülüyor> Bu hiç aklıma gelmemişti. Peki arayalım. Gülhane Hastanesi'nin telefonu nerede yazılıydı? E, telefonun yanındaki not kağıdında yazılı olacak. Şimdi telefon eder öğreniriz. Hı. Alo Gülhane Hastanesi mi? Şey ikinci dahiliye 810 numaradaki hastanın durumunu öğrenecektim. Nasıl? Evet biliyorum ama çok önemli. Bakın kuralları ben de biliyorum ama İstanbul'dan arıyorum. Anlaşıldı anlaşıldı. Yerinin dibine girsin kurallarınız ya. Ukala ne olacak? Ne oldu İsmet? Akşam 9'dan sonra telefon bağlamak yasakmış. Sabahleyin arayın diyorlar. Neyse sinirlenme nasıl olsa biletim ayırttım. Gider gitmez sana telefon açıp durumu bildiririm artık. Öyle olacak başka çare yok. Ufuk ne yapıyor? Odasında oyun oynuyor. Aman çocuğa dikkat et İsmet. Senden yüz bulup yemek yemiyor. da olsa yedir olur mu? Tamam merak etme. Yemekleri ocağın üstünde unutma. Ekşir buzdolabına koy. Tüp gazını musluluğunu muhakkak kapat. Tamam tamam. E, sonra evden çıkarken elektrikleri kontrol et. Açık bırakma. Musluklara bak pencereleri kapa. Ya işi dramatize etme Şahin. Alt tarafı bir iki gün. Biz baba oğlu idare ederiz hayatım. Ufuk! Geliyorum efendim anneciğim. Bak yavrum ben birazdan yola çıkacağım. Sakın babanı üzme iyi mi oğlum? Tamam biliyor musun bugün okula kim geldi? Kim geldi? Bilmem bir teyze geldi. Sen yollamışsın terlemeyeyim diye. Şahin acele etsen iyi olacak hayatım. Yollar kapalı otobüsü kaçırırsın sonra. Peki peki. <Gülüyor> Ne zaman gelecek Ankara'dan? Anne annenin durumuna bağlı. İyi ise durumu yarın akşam gelir. Kapı çalıyor babacığım. Tamam ben açarım. Saat neredeyse gecenin yarısı oldu. Bu saatte kim gelebilir ki? Buyurun. İyi geceler. Siz İsmet Bey'siniz değil mi? Evet. Adım Serpil. Şahinen'in çocukluk arkadaşıyım. Öyle mi? Buyurun ne istemiştiniz? Ankara'ya gitmeden önce gardan aradı beni. Bunlar baba oğul evi mahvederler. Bulaşıkları ortalıkta bırakırlar. Evle ilgilenir misin dedi. Ben de tabii dedim. Bu yüzden geldim. Ah bu Şahine. Yani titizliği bazen bıktırıyor insanı. Girebilir miyim? Tabii tabii buyurun. Şahine'nin vesveseli yüzünden rahatsız oldunuz. Merak etme dedim ona. Biz kendimize bakarız dedim ama... ...demek güvenemedi bize. Şahine'yi bilmez misiniz? Göz arkada kalsın istemedi işte. E, ee, yemeğinizi yediniz mi bakalım? Yedik yedik. Peki bulaşıkları yıkadınız mı? Yok lavabonun içinde ama acelesi yok yani. Aa, ben seni tanıyorum teyze. Tanırsın tabii. Nasılsın Ufukcuğum? Gel seni bir öpeyim. <gülüyor> Neden geldin bize? Annem gönderdi yine. Annen gönderdi ya. Ufuk yemeğini yedi mi? Vaktinde yatağa girip uyudu mu diye kontrol için yolladı beni. Biz babamla yemeğimizi yedik. Aferin sana. E ee, İsmet Bey, yemekten sonra kahve içer miydiniz? Vallahi yaparsanız içerim. Hemen şimdi yaparım. Sen nereden tanıyorsun bu teyzeyi Ufuk? Bugün bizim okula gelmişti. Oradan tanıyorum. Nasıl ufuk uyudu mu Serpil Hanım? Uyudu. Üzerinde örttüm. Bulaşıkları da yıkadım. Her taraf derli toplu. Şahine'nin gözü arkada kalmadı yani. Zahmet oldu size. Kusura bakmayın. Şahine'nin titizliği işte. Bu arada portakal suyu da sıktım. İçersiniz herhalde. Buyurun. Sağ olun. Zahmet oldu. Estağfurullah. Ne zahmet. Oh, çok da güzelmiş. Güzeldir ya. Rahmetli kocam da sabah akşam içerdi. Öyle mi? Evli olduğunuzu bilmiyordum. ...bir buçuk yıl önce öldü. Daha doğrusu öldürüldü. Öldürüldü mü? Yani cinayete mi kurban gitti? Evet. Peki kim öldürdü? Beş kişi. Bir araba içindeydiler. Bir maç dönüşü zafer sarhoşluğu içinde... sağ sola ateş ediyorlardı. Kurşunlardan biri kocama isabet etmişti. Aa, öyle mi? Gözlerim amma ağırlaştı. Kapandı kapanacağım. Biliyorum. Birazdan tamamıyla uyuyacaksınız. Derin bir uykuya dalacaksınız. Şıl mışıl, mışıl uyuyacaksın. Öyle mi Niye? Çünkü içtiğiniz portakal suyunun içine yüksek dozda uyku ilacı karıştırdım. İlaçcı yavaş yavaş tesirini gösteriyor. <Gülüyor> Birazdan uyuyacaksınız ve sonra da hiç uyanmayacaksınız. Yok. Neden? Çünkü kocama ateş eden beş kişiden biri de sizdiniz de ondan. Kocaman intikamını almaya yemin etmiştim. İyi ama ben... <gülüyor> Anne. ...anne maşallah çok iyi gördüm seni. İyiyim tabi yarın öbür günde taburcu edecekler zaten. Hem söyler misin neden alel acele İstanbul'dan beni ziyarete geldi neden mi? Akşam vakti hastanenin hemşiresi aradı ve senin... E, ...yani e, durumunun kötü olduğunu söyledi bana. Ben de gece otobüsüne binip... ...a aa, aa beni şaka yapmış olmalı sana. Maşallah tamamıyla iyileştim kızım. Allah Allah hiçbir şey anlamadım bu işten. Telefon var mı burada? Başucumda olacak komodinin üzerinde. İsmet telefon bekliyordu benden. Şaka da olsa böyle şakaya... ...neyse tövbe tövbe. Duruma anlatayım bari İsmet'i. Hadi, hadi açın şu telefonu artık. Ne oldu? Açmıyorlar mı? Hayır. Saat kaç oldu? Çoktan uyumuşlardır. Uyumazsa uyumuşlardır da... ...telefon İsmet'in başucunda duruyor orada Onun uykusu hafiftir. Çıt olsa uyanır. Neden açmıyorlar telefonu acaba? Ben en iyisi tekrar İstanbul'a gideyim. Aa, bu saatte nasıl gidersin Şahin'e? Hiç olmazsa sabaha bekle. Dinlen biraz. içme bir kurt düş anne. Seni iyi gördüm nasıl olsa. Bir an evvel otobüs bulup geri döneyim ben. <Gülüyor> Şimdi baştan alalım Şahin Hanım. Size dün Ankara Gülhane Hastanesi'nden bir telefon geliyor ve hemşire orada tedavi edilmekte olan annenizin ağırlaştığını ve derhal gelmenizi söyledim. Evet. Ben de telaşa kapılıp gece otobüsüne binip Ankara'ya gittim. Kocanızla oğlunuz ufu evde yalnız bıraktınız. Peki sonra? Ankara'ya vardığımda hemen hastaneye koştum. Annemi ölüm döşeğinde bulacağınızı sanırdım ama. Son derece sağlıklı buldunuz. Sonra da bir oyuna geldiğinizi anlayarak durumu telefonda kocanıza bildirmek istedim. Evet ama telefonun cevap veren olmadı. Kuşkuya kapılıp ilk otobüse binip ...buraya döndüğünde ...onu... ...kocama ölmüş buldum. Evet. Peki oğlunuz Ufuk ne yapıyordu o sonra? O, o... ...o uyuyordu. Uyanmamıştı daha. Evet. Sonra da durumu bize bilmedi. Evet komiser bey. Anlaşıldı. Bir de çocukla konuşalım. Dün gece evde ne yapmışlar? Belki bir bildiği vardır. Ufuk... Ufuk buraya gel oğlum. Efendim, gel oğlum Merhaba delikanlı Merhaba Şimdi sana bazı sorular soracağım Ne soracaksınız Dün gece annen Ankara'ya anneannene gidince Size kimse geldi mi Serpil teyze geldi ya, Demek adı Serpil Şahin Hanım bu isimde birini tanıyor musun Hayır ilk defa işte. Peki Ufuk Sonra o Serpil teyze gelince ne dedi? Dedi ki babama ben Şahinen'in çocukluk arkadaşıyım dedi. Güya annem yollamış Serpil teyzeyi bizim eve. Babamla bana bakması için. O bu imkansız. Ben kimseyi yollamadım. Ayrıca bu isimde bir kadını da tanımıyorum. Hmm, mesele yavaş yavaş anlaşılıyor. Peki sonra Ufuk? Sonra Serpil teyze bulaşıkları yıkadı. Babama kahve yaptı. O kadar işte. Peki o Serpil teyzeyi biraz tarif edebilir misin bize? Saçları siyahtı. Peki kaç yaşındaydı? Mesela annen gibi miydi? Bilmem. Komiserim otopsi raporu geldi. Verin. Hımm. Evet. <gülüyor> Tahmin ettiğim gibi. Şahin Hanım, Kocanız bir cinayete kurban olmuş. Cinayet mi? Yani, yani eceliyle ölmemiş mi? Hayır. <gülüyor> Serpil delilerdi. O meşhur kadın kocanızın içtiği portakal suyuna öldürücü dozda uykuyu yaptırdı. <gülüyor> Aman Allah, ama neden? Kocamı öldüren bu kadın kim komiser bey kim? <gülüyor> Yoksa o tabancanın tetiğini çekecek cesaret yok mu sende ha? Vur. Bunu, bunu sen istedin Recep. Al bakalım. Oh, vurdun beni. Beni vurdun. Aman yarabbi. Rabbi. Zeynep, onu onu öldürdün. Evet. Öldürdüm onu Yılmaz. Başka çare yoktu. Onun ölmesi ikimiz için de hayırlı oldu. Ee hey, ama neden? Kıskançlık denen duygu, şüphe bütün benliğini kaplamıştı onun. Onu sevdiğime inanmıyordu. Onu sen bile bundan sonrası için artık mutluluğumuz yoktu. İşte bu yüzden öldürdüm onu. Bundan sonrasını düşündün mü Zeynep? Evet Yılmaz. Ömrümün büyük bir kısmını dört duvar arasında geçireceğim. Peki ya sen, sen ne yapacaksın? Ben seni bekleyeceğim Zeynep. Çünkü seni seviyorum. Ama bu yıllar alabilir Yılmaz. Ben yaşlanabilirim. Dedim ya, istersen on yıl, yirmi yıl ceza al, tahliye olacağın gün cezaevi kapısında beni bulacaksın Zeynep. <gülüyor> Elveda Yılmaz. Elveda Zeynep. Afedersin Ama... kulise nereden gidebilirim Dışarı çıkıp sol kapıdan girin Kimi görecektiniz Başrol oyuncusu Kerem Bey Kutlarım sizi Kerem Bey Harika bir oyun çıkarttın Teşekkür ederim efendim. Pardon kiminle müşerref oluyorum? Ben tiyatro eleştirmeniyim. Adım Neşe. Öyle mi? Memnun oldum. Demek ki oyunumuzu beğendiniz Neşe Hanım. Evet öyle inandırıcı oynadınız ki... ...ağlamamak için kendimi zor tuttum. İnanın. <gülüyor> Teşekkür ederim sağ olun. Sizi daha yakından tanımak isterdim. Bu akşam birlikte bir yemek yiyebilir miyiz? Aynı zamanda sizinle röportaj yapmak istiyorum. Ah, hay hay. İsterseniz yemeği benim evimde yiyelim. Biliyor musunuz ben çok güzel ...yemek yaparım. Eviniz pek güzelmiş Kerem Bey. Tam sizin gibi ünlü bir aktöre göre döşenmiş. <gülüyor> Sağ olun. Yalnız fazla eşyam yoktur. Şu duvarlarda gördüğünüz afişler benim 20 yıllık aktörlük hayatımda başarılı oynadığım piyeslerin afişleridir. Biliyorum. Çoğunu seyretmiştim. Evet. E, i̇sterseniz e, röportaja başlayabilirsiniz Neşe Tabi. Ha, tabii. İlk sorun biraz klasik olacak. İlk oyunun hangisiydi? E, Sular Akarken adlı bir piyesti. O oyundaki rolümle ilk ödülümü almıştım. Boş zamanlarınızda ne yaparsın? Boş zamanlarımda e, müzik dinlerim, kitap okurum, bol bol film seyrederim. Peki hiç cinayet işler misiniz? Nasıl? Cinayet mi? <gülüyor> Şaka ediyorsunuz herhalde. Yo son derece <gülüyor> ciddiyim. Cevap verin. Sahnede oyun oynamadığınız zamanlar arada sırada adam da öldürür müsünüz? saçmalıyorsunuz. Madem bu sorunuz bir şaka değil lütfen kendinize gelin. Sizi ciddiyete davet ediyorum. Hala soruma cevap vermediniz Kerem Bey. Bana baksanıza. Siz tiyatro eleştirmeniyim dediniz ve benimle... <gülüyor> hey bir dakika delirdiniz mi? O elinizdeki o tabanca değil mi o? Evet gördüğünüz gibi bir tabanca. Hem sahici hem de içi mermi dolu. İyi ama e, e, benden ne istiyorsunuz? E, ben ne yaptım size? Bir buçuk yıl önceydi. Yeni evlenmiştim. ...kocamla o gece balkonda oturmuş çay içiyordum. Evet ama... Susun ve beni dinleyin. O gece sen ve arkadaşların kocamı öldürdünüz. Zavallı kollarımda can vermiştim. Şey bakın yanılıyorsunuz. Ben kimseyi öldürmedim. Bu işte bir yanlışlık var. Hayır sen ve dört arkadaşın o gece bir araba içindeydiniz. Maç vardı o gece. Tuttuğunuz takım maçı kazanmıştı. Ve siz zafer sarhoşluğu içinde sağa sola ateş ediyordunuz. E, bakın yani... Bu... Kurşunlardan biri kocama isabet ederek ölümüne sebep olmuştu. Ve ben o gece sizleri öldürmeye ant içtim. Sen üçüncü kurbanım olacaksın aktör Kerem. E, anlamadım e, nasıl yani? Kemal'i hatırladın mı? Mimar Kemal? Senin arkadaşın Evet e, e, aman Allah'ım. Yoksa onu sen mi? Evet ben öldürdüm. ...onuncu kat balkonundan aşağı atarak öldürdüm. Pekiya İsmet, mühendis olan ismi. O da senin arkadaşın. Hey, ya Yoksa yoksa onu da mı? Portakal Bu... suyunun içine öldürücü dozda uyku ilacı katarak öldürdüm onu. Ve şimdi sıra sana geldi. Aktör Bozuntus Kerem Bil. E, dur yapma. E, sen delir misin? E, bir yanlışlık yapıyorsun. Bak güle güle. ben. Arkadaşlarına da benden selam söyle. Al bak. <gülüyor> Gürünce cesedini bulan adam sen misin? He, benim bey. Ne iş yaparsın sen? Kapıcıyım. Anlat bakalım. Evet, televizyonda yayın seyretmiştim. Uykum gelmişti. Tam yatacakken silah sesi işitti. Benim dairem Kerem Bey'in dairesinin altındadır. Hemen yukarı fırladım. O sırada Kerem Bey'in dairesinden bir kadının çıktığını gördüm. Kimdi o kadın? Daha önce görmüş müydün? Tanır mıydın kendisi? Yok yok. ilk görüyordum. Kadına silah sesi Kerem Bey'in dairesinden mi geldi diye sordum. Evet dedi. Ben ateş ettim. Gir içeri bak dedi. Ne yani? Kadın sana aktöre ateş ettiğini mi söyledi? Evet beyim. İçeri girince hakikaten Kerem Bey kanlar içinde yerde yatıyordu. Hemen dışarı fırladım ama kadın gitmişti beyim. Şu kadını tarif edebilir misin biraz? Şey... Kızıl saçları vardı... İri gözlüydü böyle böyle. Uzun boylu çok güzel bir kadındı canım. <Sessizlik> <Sessizlik> üç ay içinde üç cinayet Maktuller erkek. Faillerse kadın. Bana göre aynı kadın. Yani üç cinayette de katil kadınların eşkali birbirini tutmuyor komiserim. Birinci cinayette kadın sarı saçlı, ikincisinde esmer, üçüncüsünde kızıl. Ama gözler her üç kadında da iri, boy uzun ve çok güzel. Evet. Değişik tek tarafları var saç renkleri. Unutma Ali, her kadın bir saat içinde saçının rengini de şeklini de değiştirebilir. Olabilir şef. Şimdi elimizdeki bilgileri gözden geçirelim. Ölerlerin üçü de eskiden arkadaşmış. Evet... Bir zamanlar sıkı fıkı arkadaşlarmış, sonradan kimi evlenmiş, kimi iş hayatına atılmış ve eskisi gibi birbirlerini görmüyorlarmış. Ama bu üç cinayetteki tek ortak noktada kurbanların eskiden de olsa arkadaş olmaları. Bu da cinayeti aynı kadının intikam duyguları içinde işlediğini gösteriyor bize. Yani sizce katil kadın bu üç eski arkadaşı öç almak için mi öldürdü şef? Sanırım öyle Arif. Kadına ya sarkıntılık yaptılar ya da herhangi bir şekilde bir zarar verdiler. Soruşturmayı bu yönde geliştirelim şef. Kemal, İsmet ve Kerem'in hayatlarını araştıralım. Üçünün birden bir kadına yaptıkları bir kötülük var mı yok mu onu soruşturalım. Eğer müşterek bir kötülüklerini bulursak katilin de kimliğini tespit etmiş oluruz. Aa, birinci kurban Kemal adında bir gençti. Pekardı. Nişalandığı gece balkondan aşağı itilerek öldürüldü. İkinci kurban İsmet adında mazmut, evli bir çocuk babası bir adam. Katil kadın onun da içtiği portakal suyuna uyku ilacı katarak öldürdü. Son kurban aktör Kerem'e gelince katil kadın onu da tabanca ile öldürdü. Ve kader bu üç arkadaşı bir olayda bir araya getirdi. Ve üçü birden bilerek ya da bilmeyerek bu kadına bir kötülükte bulundular. Evet bu kötülük ne olabilir Tarif? Her şey olabilir şef. Ne bileyim, kadının bir yakınının ölümüne sebep olmuş olabilirler. Birinin iflasına sebep olmuş olabilirler. Kadının çocuğunun ölümüne sebep olmuş olabilirler. Bunun gibi birçok neden sıralayabiliriz. O zaman hiç vakit kaybetmeden soruşturmayı bu yönde geliştirmeye bakalım abi. Hı hı. Ölen adamların hayatlarını didik didik edin. Birlikte neler yaparlarmış, nereye giderlermiş, nerede iyi içerlermiş, her şeyi öğrenin. İnşallah katil kadının öç almak istediği başka kimse yoktur. Tamam, tamam. Şimdi herkes beni dinlesin. Siz değerli dostlarımı ve resim eleştirmenlerini buraya çağırmaktaki sebebim son eserimi sizlere göstermektir. <gülüyor> Kim bilir yine ne harika bir şey çıkmıştır ortaya Fuat'cığım. Bütün basın senden söz ediyor şekerim. Son eserimdeki foto modelim bir kadınmış. Doğru. <gülüyor> Sizi buraya foto modelimi tanıtmak için çağırdım. Biraz sonra sizleri onunla tanıştıracağım. Ee, hadi o zaman bizi fazla merakta bırakma Fuat <gülüyor> Ah Hem eserini hem de foto modelini görmek için ...can atıyoruz. Sevgilim... ...gelir misin lütfen? İşte modelim. Eşsiz güzel Burcu. Vay vay vay. Müthiş bir güzellik. Ve sen Fuat Bey tadını biliyormuş hani. Güzel kadınmış doğrusu. Burcu gel sevgilim. Seni dostlarımla tanıştırayım. Hadi. Ehe, merhaba Burcu Hanım. Merhaba. Aman bu adama dikkat et Burcu. Adı Zafer'dir ve önüne gelen güzele koru yapar. E, yüzünüz hiç yabancı gelmedi bana Burcu Hanım. Şey... Yabancı gelmez tabii. o kadın model mutlaka resmini bir yerlerde görmüşsündür. Hmm, sanmıyorum. E, gazetelerde değil de... ...sanki böyle başka bir yerde gördüm ama... ...nerede bir türlü çıkaramadım. İnsan insana benzer Zafer Bey. Beni bir tanıdığınıza benzetmişsinizdir. Ben gördüğüm yüzü asla unutmam Burcu Hanım. Hele sizin gibi yüzü güzel bir hanımı mümkün değil aklımdan çıkarmam. Ama ben sizi ilk defa görüyorum. Olabilir ama ben sizi daha önceden gördüğüme yemin bile edebilirim. Aman nerede? İşte bunu çıkaramıyorum. Yine de sabah olmadan sizi nereden tanıdığımı bulacağımı sanıyorum. Eee sıktın ama Burcu hanımı serbest bırak da diğer dostlarımla tanıştırayım. Hey dostlar bu Burcu son şahserimin şahser modeli olur. Bir ay sonra açacağım sergiyi Hepinizi bekliyorum dostlarım. Bu sergimin baş eseri de burcunun az önce gördüğünüz tablosu olacak. Unutmayın. Ah, nihayet gittiler. Sıkıntıdan az kalsın patlayacaktım Fuat. Ama onlar benim dostlarım hayatım. Eleştirmenler, sanatçılar. Hele o zafer denilen adam. Yine itici bitip, kokteyl boyunca gözlerini hiç ayırmadı üzerimden. ...sürekli beni bir yerden tanıdığını söyledi durdu hep. Hafızası kuvvetlidir Kerata'nın. Mutlaka seni daha önce bir yerde görmüştür ki öyle söylüyor. Yani daha sonra beni nerede gördüğünü hatırlayacak mı dersin? Bundan hiç kuşkun olmasın güzelim. Bakarsın bir saat sonra uykusu kaçıp da seni hatırlarsa kalkar gelir buraya. Ya çok ilginç. Demek önünde sonunda benim kim olduğumu hatırlayacak ha? Evet ama bundan sana ne canım hatırlarsa hatırlasın. Hey o elindeki tabanca da tür öyle? ...şaka mı yapıyorsun bu saatten sonra? Hayır şaka yapmıyorum. Hadi saçmalama bırak o silahı da yatalım artık. Neredeyse sabah olacak çok yorulduk bugün. Sana şaka yapmıyorum dedim Fuat Bey... Ya neden dalgınsın zaten? Kokteylden beri ağzını bıçak açmıyor. O kadın Nusret. O kadın. Fuat'ın modeli mi? Burcu'ydu, değil mi adı? Hı -hı. Harika bir kadındı ama. Ben o kadını tanıyorum Nusret. Gördüğüm bir yüzü asla unutmam. Ama nereden tanıdığımı bir türlü bulamıyorum. Bu yüzden mi düşüneceğiz? Evet durmadan beynimi zorluyorum. O kadını nereden tanıdığımı çıkarmaya çalışıyorum ama bulamıyorum. Özdürecek misin Burcu? Evet iyi tahmin ettin ressam Fuat Bey. Özdüreceğim. Ee, ama neden? Ben sana ne yaptım ki? Modellik yemiyeni kuruşuna kadar ödedim sana. Bundan bir buçuk yıl önce... ...sen ve dört arkadaşın bir arabadan sağ sola ateş açtınız. Ben, ben hatırlamıyorum böyle bir şey. Ama ben hatırlıyorum. O rastgele açtığınız ateş sonucu benim kocamı vurdunuz. Öldürdünüz onu Öldürdünüz. Yahu bırak artık şu kadını düşünmeyi Zafer. Hem kim olduğunu bilsen ne olacak? Görmedin mi? O Fuat'ın sevgilisi. Ey Allah'ım delirmek üzereyim. Tanıyorum o kadını tanıyorum. Nerede görmüştüm acaba? Yine bir kokteylde miydi? Bir partide miydi? Ya dikkat et kaldırıma çıkacaksın. Ah. Oh. Öf, affedersin. Kadını düşüneceğim diye kaza yapacaksın Zafer. Öf, affedersin. Ha, tamam buldum. Buldum. Ha, bu kadını nereden tanıdın mı buldum Nusret? Nereden? Kemal'in nişan gecesi davetliler arasındaydı. Evet oydu. Yemin ederim ki aynı kadındı. O geceki kadının saçları sarıydı ama aynı kadındı. İri gözler, buz gibi ifade. Aman Rabbi, o halde... Dur bir dakika. Ha? Hey, Nusret hemen geri dönmeliyiz. Fuat'ın evine gidiyoruz hemen. Allah kahretsin. biraz yavaş ol. Takla attıracaksın arabayı. O kadın... ...Nişan gecesi Kemal'i oyun 10. kattan aşağı tarağı öldürmüştü. Katil o kadın Husset. Katil! Ne? Katil mi? İyi ama şimdi Fuat'la birlikte o. Evet. Fuat'ın da hayatı tehlikede. O kadın Fuat'ı da öldürecek hissediyorum bunu. Bir an evvel Fuat'ın evine gitmeliyiz. Yapma, çekme teti. Ben sana bir kötülük yapmadım. Kocamı öldürdün. Sen ve arkadaşlarım kocamı öldürdünüz. Delirmişsin sen. Saçmalıyorsun. Böyle bir şey olmadı. Şimdi kocamın kanına karşılık seni öldüreceğim ressam. Tıpkı öteki arkadaşların Kemal gibi, İsmet gibi, Kerem gibi. Onları nasıl özürdüysem seni de. Dur yapma. Musun? Dur yapma yapma diyorum. Sen dördüncü kurbanımdın Ressam Fuat. Kocamın ölümüne sebep olan beş kişiden dördüncüsüydün. Sırada beşinci arkadaşınız kaldı. Onu da öldürdükten sonra ancak huzura kavuşabileceğim. Saat kaltımı unutuyordum. Ressamı yaptığı portrem neredeydi? Onu yırtmayı unutuyordum. Hadi açın şu kapıyı. Lanet olsun açın diyorum. Sakin ol. Sakin ol. Tutturdun kadın katil diye. Dur bakalım belki de öyle bir şey yoktur. Fuat yaşıyordu. Eğer yaşasaydı kapıyı açardı. Baksana on dakikadır kapı çalıyoruz Nusret. Yok ben daha fazla dayanamayacağım. Şimdi kıracağım bu kapıyı. Dur Zafer saçmalama. <gülüyor> Fuat içkiden sızmıştır. Top atsam uyanmaz o. Saçmalama maçmalama değil. Şimdi onu içeri girince göreceğiz bakalım. Kenara çekin şöyle. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Kırıldı işte Gel usret Fuat Fuat neredesin Fuat Aman Allah'ım şuraya baksana Lanet olsun lanet olsun Fuat bu işte bak yetişemedik Ölmüş Görüyor musun tahminim doğru çıktı işte Katil kadın Kemal'den sonra Fuat'ı da öldürdü. Ne yapacağız şimdi? Sen hemen şuradan polisi ara çabuk. Ben ne yapacak? Fuat o kadının portresini yapmıştı ya. Şimdi onu arayacağım. Böylece polis katil kadının resmini görecek ve... Lanet olsun. Şuraya baksandığımdan da zekiymiş bu kadın. Ne oldu? Ne olacak? Çırfıntı. Fuat'ın yaptığı portreyi yıkmış. Parçalamış tanınmamak için yaptı tabii. Puh. Elimizdeki en büyük ipucunu kaçırdık görüyor musun sen şimdi? Söyledikleriniz çok ciddi şeyler Zafer Bey. Kemal'i balkondan aşağı atan kadınlar bu gece Resmen Fuat'ı öldüren kadının aynı kadın olduğuna emin misiniz? İstediğiniz her şeyin üzerine yemin bile ederim komiser Bey. Değişik tek şey saçının rengiydi. Kemal'i öldürdüğünde uzun sarı saçlıydı. Bu gece ise kısa kumral saçları vardı. Ama o gözleri, yüzündeki buz gibi ifadeyi değiştirememişti. Biliyor musunuz o kadın yalnız Kemal'i ve Resmen Fuat'ı öldürmedi. İsmet ve Kerem adında iki kişiyi daha öldürdü. Bu cinayetleri gazetelerde okumuşsunuzdur. E, okudum tabii. Ay canına. Onlar da mı bu kadın öldürmüş? Evet. Tahminimiz bu Zafer Bey. E, Zafer Bey, Kemal ile Ressam Fuat arkadaş mıydı? E, bilmiyorum. Neden sordunuz? Ölenlerle kadın arasında bir bağ kurmaya çalışıyoruz da ondan. Kemal, İsmet ve aktör Kerem çok önceleri yakın arkadaşlarmış. Eğer cinayetleri işleyen aynı kadınsa... ...Restan Fuat'ın da diğer ölenlerle bir arkadaşlığı olmalı diye düşünüyoruz. Olabilir. Aa bir dakika şimdi aklıma geldi. Ben o sıralarda Kemal'le yakın arkadaş değildim ama onların bir zamanlar bir grubu vardı. Böyle her yere birlikte giderler. Kaç kişiydi bu grup biliyor musun? Ee, sanırım beş kişiydiler. Tabii ya bir keresinde Kemal arkadaş grupları için Daltonlar adını kullanmıştı. Daltonlar ve Red Kit. Kemal'in aktör Kerem'in arkadaşı olduğunu biliyordum ama... ...diğerleri için bir şey söyleyemem. Grup beş kişiden oluşuyor demiştiniz değil mi Zafer Bey? Evet. Bu hesapça kadın dört kişiyi öldürdü. Ve geriye bir kişi daha kaldı. İyi düşünün Zafer Bey. Kemal'in grubundaki beşinci isim kimdi biliyor musunuz? Ee, maalesef Konserv Bey. Bu konuda hiçbir bilgim yok. İşler sarpa sarıyor Arif gruptaki o 5. kişinin kim olduğunu muhakkak bulmalıyız aksi takdirde katil kadın onu da öldürecek bir dakika şef aklıma bir şey geldi hmm. Zafer Bey Kemal'in 5 kişiden oluşan o Daltonlar grubu neden daha sonra dostluklarını sürdürmedi kavga falan mı etmişlerdi de ayrıldılar ee, yok e, kavga değil de bir maç dönüşü bir olay mı olmuş ne e, o olaydan sonra arkadaşlıkları seyrekleşmiş galiba. Tam olarak ben de bilmiyorum ama onun gibi bir şeydi işte. Bir maç dönüşü mü dediniz? E, aklımda öyle kaldı galiba. Arif buyur şef. Son iki yılın bütün gazete koleksiyonlarına baksınlar. Beş kişilik bir grubun bir maç dönüşü sebebiyet verdiği bir olay cereyan etmiş mi? Etmişse muhakkak gazetelerde yer almıştır. Arşivlere baktırın da bu hayli zaman alabilir şef. Bu arada katilde belki beş... Başka bir şansımız yok Arif. Hemen şimdi boşta ne kadar adam varsa koleksiyonlara bakmaya başlasınlar. En ufak bir ayrıntıyı dahi gözden kaçırmasınlar. Beş kişinin karıştığı maç dönüşü bir olay araştıracaksınız. Ve o beş kişinin açık kimliğini de. Emredersiniz. Araştırma nasıl gidiyor Arif? Arkadaşlar gazete arşivlerini tarıyor mu? Tarıyorlar şef. Boştaki 8 adamı bu işle görevlendirdim. O kadar çok gazete var ki arşivin taranması haftalar alabilir. O kadar vaktimiz yok. Bu işin bir an evvel bitirilmesini istiyorum. Beşinci adamın hayatı bu bağlı. Kadın savaşta asker öldürür gibi adam öldürüyor. Acaba o beş kişi bu kadına ne yaptılar da kadın böylesine gözü dönerek adam öldürüyor şef? Çok merak ediyorum. Bunu ancak beşinci adamın kimliğini tespit ettikten sonra öğreneceğiz Arif. Zira o katil kadın şu anda bizden bir adım öldü. Haklısın şef. O katil kadın bizim bilmediğimiz beşinci adamı biliyor ve onun peşinde. İşte acelen bu yüzden. Bir evvel gazetelerin taranarak baş dönüşü beş kişinin sebebiyet verdiği bir olayı acilen öğrenmemiz gerekiyor. ...huzur içinde Murat. Senin ölümüne sebep olanlardan dördünü de öldürdüm. Geriye beşincisi kaldı. Onu da öldüreceğim. Ve böylece sen mezarında... ...ben de yatağımda huzur içinde uyuyacağız. Abla mezarası dökmemi ister misin? E, su mu? Dök tabii. Döktem işte. Bir tesli daha dökeyim mi? Bu kadarı yeter. Dur. Al şu elli bin lirayı. Teşekkür ederim abla. Onlar seni öldürerek bana acı çektirdiler. Ben de onları öldürerek onların ailelerine, yakınlarına acı çektiriyorum. Neden? Neden Adalet onlara ceza vermedi? Neden serbest bıraktılar o beş kişiyi? Neden? Arif arşiv taramasından ne haber Az önce oradaydım şef Çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar Gerekiyorsa daha fazla adam tahsis et Arif. O kadının son cinayetini engellemek istiyorum Yalnız engellemek değil Yakalamak da istiyorum o canini Boşta başka adamım yok şef Ve malum koca şehir olaysız geçmiyor ki Aha Ben bakarım şef Alo cinayet masası Ha ne oldu Buldunuz mu bir şeyler Hı hı. Peki nedir? Evet evet not alıyorum. Evet. Evet. Beş kişiler öyle mi? Güzel. İsimlerini söyle yazıyorum ben. Evet. Tamam buraya gelebilirsiniz. Şef beklediğimiz haber geldi. Çocuklar sonunda aradığımızı buldu. Çabuk anlat. Bir buçuk yıl önce bir maç dönüşü araba içindeki beş kişi zafer sarhoşluğu içinde sağa sola ateş etmekten dolayı polisçe şey yakalanmış. Tamam işte benim aradığım haber buydu. Arabanın içindekilerin kimliği? Kemal Yiğit, İsmet Cansu, Kerem Solak, Fuat Çamlı. Kadının kurbanı dört kişinin isimleri onlar. Peki ya beşincisi o kimmiş? Maksut Haksever adında bir pazarlamacı. ...arabayı o kullanıyormuş. Arabanın plaka numarası yazılı mıymış gazetine? Yazılıymış şef. Nihayet bir ipucu bulabildik Arif. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelir. Şimdi hemen trafik müdürlüğünü ara... ...ve hala o arabanın Maksut taksever adına kayıtlı olup olmadığını öğren. Maksut'un adresini de almayı ihmal etme. Emredersin şef. Yalnız bir şey var. Nedir o? Ateş etmekten gözaltına alınan bu beş kişi... ...daha sonra savcılık tarafından serbest bırakılmış. Allah Allah. Serbest bırakılmış ha? Evet şef. İçlerinde silahı olan tek kişi arabayı kullanan Maksut'muş ve silah da ruhsatlıymış. Arif çocuklara söyle arşiv taramasına devam etsinler. Başka ne arayacaklar şef? Aynı gün yani o beş kişinin ateş açtığı gün herhangi birisi vurulmuş mu ölmüş mü ve olayla hangi karakol ilgilenmiş onlarla temasa geç. Yine aynı gün cereyan eden ölüm ve cinayet olaylarını araştırsınlar ama çabuk olsunlar. Emredersin şef. Şoför bey boş musunuz? Boşum amfendi. Buyurun. Ee, pardon. Nereye gideceksiniz? Yakacağa. Aa, bayağı uzun bir yol. Pekala gidelim bakalım. Bu trafikte şoförlük yapmak zor değil mi? Zor tabii, zor. Ama ne yaparsınız? Ekmek varız işte. Evli misin? Evet, iki tane çocuk var. Adınız Maksut mu? Ee, evet. Nereden bildiniz? Hiç. Bir arkadaşım söylemişti. Durağın en terbiyeli bir güvenilir şoförü demişti sizin için. <gülüyor> Teşekkür ederim. Demek adınız Maksud. Evet. Soyadınız da Haksever mi? Evet. Bir yanlışlık yapmamak için soruyorum bunları. Ne yanlışlığı hanımefendi? Birazdan anlarsınız. Şu elimdekini görüyor musunuz? Geri dönme. Dikiz aynasından bak. <gülüyor> Aman yarabbim. Tabancaya benziyor. Tabanca değil mi o? Benden ne istiyorsunuz bayan? Paraysa cebimdekileri verebilirim. Sakın ateş etme. Kafa şeneni. Ben senin paranı değil canını istiyorum Maksud efendi. Canımı mı? İyi ama neden? Ben size bir kötülük yapmadım ki. Sakın ağ durayım deme devam et. Yoksa tetiği çekerim. <gülüyor> peki peki peki. Ne zaman isterseniz o zaman dururuz. Artık elimdesin Maksud efendi. Tabancanın namlusu tam kafanın hizasında. Eğer bir oyun oynamaya kalkarsan hiç acımadan tetiği çekerim. O zaman yalnız ben değil siz de ölürdünüz. Araba şoförsüz kalır Bunu be. Bu hiç önemli değil. Devam et şimdi. Duracağın yeri söyleyeceğim sana. Peki peki nasıl isterseniz. Yavaşla. Şu ilerideki ağaçlıklı yola gireceksin. Peki. Ağaçların oraya gir ve orada dur. Evet. Şimdi arabanın kontak anahtarını ver bana. Ver diyorum. Evet, tamam kızmayın buyurun alın. Tamam. Şimdi önce ben ineceğim. Evet. Sen daha sonra. Kaçmaya kalkışırsan tetiği çekerim. Tamam tamam kaçmam. Tamam, şimdi inebilirsin. Ağaçların arasına yürü. Hadi. Şey affedersiniz. Söyler misin bayan? Benden ne istiyorsun? Ne yaptım ben sana da beni öldürmek istiyorsun? Beni tanımazsın. Yüzümü de ilk görüyor olabilirsin. Doğru. Bundan bir buçuk yıl önce bir bahar akşamıydı. Sen ve dört arkadaşın bir araba içindeydiniz. Hatırladın mı? Hayır. Bir maçtan dönüyordunuz ve Zafer Sarhoşu'ydunuz. Arabanın içinden sağa sola ateş ediyordunuz. Bunu da mı hatırlamadın? Olabilir ama bunun size ne? Ee, size bir zararımız dokunmamıştı ki. Sen öyle sanıyorsun katil O gece rastgele açtığınız ateş sonucu altı aylık evli kocamı öldürdünüz. Anlıyor musunuz beni? Kocamı öldürdünüz. Demek bunun için o dört kişiyi öldürdün ha? Kemal'i, İsmet'i, Kerem'i, Resan Fuat'ı bu yüzler öldürdün. Hem de hiç acımadan. İyi ama sen... ...sen bunu nereden biliyorsun? Oyun bitti bayan. Tabancayı bana ver. Dur. Bir adım daha atarsan vururum seni. Ben polisim. Cinayet masası amiriyim. Yalan söylüyorsun. Az önce adının maksut olduğunu söylemiştin. Evet. Çünkü onu öldürmek için aradığını biliyordum. O zavallıyı korumak için... ...onun yerine ben geçtim. İnanmıyorum sana. Söylediğin her şey yalan. İnanmıyorum. Sana polisim dedim. Ver hadi Bak siren seslerini duyuyor musun? Ekipler buraya geliyor. Başından beri bizi takip ediyorlardı zaten. Hayır hayır silahımı vermem. Seni öldürmeden vermem. Hocamın mezarında huzur içinde uyuması için seni öldürmem gerek. Gelirmişsin sen. Sana aradığın şoför değilim diyorum. Polisim ben. İstersen kimliğimi Satın gösterir. elini cebine atma. Bak bak Neşe Adımı da öğrenmişsin ha. Elbette. Yalnız ben değil, bütün polis teşkilatı biliyor adını. Beni öldürmen sana bir şey kazandırmaz. Bak, birkaç dakikaya kalmaz ekipler burada olur. Biliyor musun? O dört adamı boşu boşuna öldürdüm ne Anlamadım. Boşu boşuna mı dedin? Ne demek istiyorsun? Kocanın katili sandığın o kişilerin olayla ilgisi yok. Hiçbir günahı olmayan dört masum kişinin kanına girer. Eğer zamanında yetişmeseydim şimdi iki çocuklu maksutun da kanına girdi. Yalan, yalan söylüyorsun. Onlar kocama özür Balkonda oturmuş çay içiyordum. Henüz altı aylık evliydik. Gelecekteki güzel günlerimizden konuşuyorduk. Tam o sırada. O sırada sokaktan bir araba geçiyordu. İçindeki adamlar tabancayla sağ sola ateş ederek... ...tuttukları takım lehine bağırıyorlardı. Ve kurşunlardan biri kocama isabet etti. Kocam, kocam kollarımda can verdi. Yanılıyorsun Neşe abi. Evet, o arabadan ateş ettiler. Ama kocanı öldüren kurşun o adamların tabancalarından çıkmamış. Çıkmamış mı? Nasıl yani? Bir buçuk yıl önce olaya bakan karakolla konuştum. ...komiser o beş kişiyi gözaltına almış. Ama tamamca ruhsatlı olduğu için... ...savcılık adamları serbest bırakmışlar. İyi ama ortada bir ölü vardı. Kocam ölmüştü. Eve polisler gelmişti. Bana ateş açan arabadaki adamların yakalandığını söylemişlerdi. Doğru ama... Polis malistik raporunda kocanı öldüren kurşunun o adamların tabancasından atılmadığı tespit edilmiş. Bundan benim haberim yoktu. Kocanın bir cinayete kurban gittiği doğruydur. Onu biri tabanca ile öldürmüş. <gülüyor> Ama 15 kişi öldürmemişti. Peki kim öldürmüş kocam? Katili kimmiş? İdris adında bir kara denizli. Kocanı kan davası yüzünden vurduğunu itiraf etmiş ve mahkeme doğunu 25 yıla mahkum etmiş. <gülüyor> Aman Allah! Im. Aman Allah! Im. Bundan benim haberim yoktu. Kocamın kan davası yüzünden vurulduğunu... ...katilin yakalandığını bilmiyordum. Bilmiyordum. Zira olaydan sonra oturduğum kira elinden taşınmıştım. ...ve gözünü intikam duygusu kaplamıştı. Eğer gazeteleri okusaydın ya da karakola gitseydin... ...onlar sana kocanın katilinin yakalandığını söyleyeceklerdi. Hatta mahkemeye seni davacı olarak çağırmışlar. Ama yeni adresini bilmedikleri için mahkeme sensiz devam etmiş. Ve kocanın katili de hak ettiği cezaya çarptırılmış. Aman yarabbim... ...şimdi ben... ...ben günahsız insanların kanına mı girdim? Kemal'i, İsmet'i, Kerem'i, Fuat'ı... ...suçları olmadığı halde mi öldürdüm? Maalesef öyle. Silahınızı verir misin? Hayır. Hayır vermem silahımı. Ben onunla dört can aldım. Şimdi şimdi bu silah bir can daha alacak komiser bey. Bir can daha. Durun yapmayın. Aa! Şef ne oldu? İyi misiniz şef? Evet evet. Zavallı kadın. Kendini vurdu Arif. İntihar mı etti şef? Evet. O şuna aldığı dört canın günahını taşıyamayacağını anladı ve kendisini vurdu. Hoşçakalın <gülüyor> komiserim. Sağ olun. Teşekkür ederim çocuklar. Evet. Böylece bir dava daha burada kapandı. İntikam adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.